Bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Kur'an'ı belden aşağı tutmayı yasaklayan bir ayet ya da hadis var mı? Kardeşlerim bu hususta e, açık bir ayet ya da hadis yok. Yani Kur'an'ı taşırken şöyle taşıyacaksınız. E, şuradan aşağı taşımayacaksınız. Buradan yukarı tutacaksınız şeklinde bir ayet ya da hadis bulunmamaktadır. Ancak Rabbimiz Hac suresi 32. ayette Allah'ın şairine tazim ve hürmet kalplerin takvasındandır buyurmaktadır. O halde Kur'an Allah'ın kelamıdır, Allah'ın sözüdür. Onun kelamının, sözünün yazılı olduğu e, mushafın e, hürmet görmesi, belden yukarıda tutulması ve kitaplıklarımızın üst raflarında yer alması, evimizin baş köşelerinde yer alması, Allah'ın şairine tazim ve hürmet göstermek demektir. Ancak Kur'an'a asıl saygı emirlerine uymak ve nehilerinden sakınmak demektir. Kur'an'ın emirlerini, nehilerini ayakların altına alıp, onu hayatın hiçbir yerinde hakim kılmayıp, Sadece ölüler için okunan mezarlıklarda okunan bir kitap haline getirdikten sonra onu yukarılarda tutmanın, belden yukarı taşımanın hiçbir anlamı olmayacaktır. Yani ona asıl saygı, asıl hürmet, onu, onun emirlerini hayatın her alanında baş tacı yapmak, Kuran'ın hükümleriyle hayatımızı şekillendirmek ve onun emir ve yasakları doğrultusunda hayatımızı yönlendirmektir. Asıl ona gösterilmesi gereken saygı budur. Oysa günümüzde insanlar Kur'an'a belden yukarı tutma gibi kitaplıkların en üst raflarında yer verme gibi saygılar gösterirken öpüp başlarına koyup ona saygı gösterirlerken onun hükümlerini bu derece yukarıda taşımamaktadır. Hatta ve hatta onun hükümleri ayaklar altında gezmektedir. E, o halde kardeşlerim bu saygı sadece şeytanın bir kandırması olacaktır. E, asıl saygı bütünüyle onu her haliyle onu yüksekte tutmaktır. Emirlerini ve zahiren musafını yukarılarda tutmaktır. Bu da Allah'ın şairine tazim ve hürmet babında saygı göstermek anlamına gelir. Müslümanın takvası da bunu gerektirir. Ona gerekli saygı ve hürmeti göstermelidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.